Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Camide ön safta ki boşluğu doldurmak için camide bulunan namaz kılan birisinin önünden geçmek zorunda kalıyoruz. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle şunu ifade edelim ki namaz kılan birisinin önünden geçmek caiz değil, mekruhtur. Ancak namaz kılan kişi de Kendisinin önünden geçilmemesi için sütre yapmalıdır. Mümkün mertebe bir duvarı, sütunu, sütre yapmalıdır ya da önüne bir şey koymalı. Bu, bu geçişi önlemelidir. Eğer buna rağmen geçmek isteyen olursa el ile tutup geçmesine müsaade etmemeli. Örneğin sağ elini uzatıp geçen kişiye izin vermemeli geçişine. Hatta peygamberimiz önünden geçirmemek için caminin şey, mescidin duvarına kadar hareket etmiştir. Bir e, hayvan geçmek istiyor, ona müsaade etmiyor, duvara kadar bitişiyor ve daha sonra geri adım atarak açılıyor. Yani önünden geçir, geçmesine izin vermiyor. Öyle bir imkan varsa namaz kılan kişi önünden geçirmemelidir. Gerek eliyle ve gerekse hareket ederek e, bu şekilde engel olmalıdır. Ancak camide namaz kılarken böyle bir durum hasıl olmuşsa yani ön safta boşluk varsa e, hemen onun ön tarafına gelen kısmı boş kalacak şekilde diğer saflar doldurulur. E, namazı bitince o kişi o boşluğu doldurmuş olur. Ama çok geride ise yani saf doldurma S sırasının gerisinde namaza durmuş ve önünde geç önünden geçilmek zorunda kalınıyorsa o zaman e önünden geçmeyecek şekilde, denk gelecek şekilde saf düzenini e sırtı dönük olan kişiler alabilirler. Çünkü böyle bir durum kaçınılmazdır. Yani e sırtı dönük bir şekilde ön safın düzenlenmesi gerekir. Yani burada hata o arka tarafta önünde boşluk bırakan kişinin olmaktadır. Başka çare kalmıyor. Yani cemaatin safları düzeltmesi ve safları sıklaştırması gerekir. Yani zorunluluk hasıl olduğu için böyle bir durumda önünden geçilebilir, önde saf oluşturulabilir. Ama mümkün mertebe namaz kılanın önden geçmemeye çalışmalı. Onun önünde saf oluştururken onun safı tamamlayacağı şekilde saf düzeni almalıdır. Ya da çok zorunda kalıyorsak artık yapacak bir şey yok. E, safımızı önünden geçerek tamamlamak zorunda kalırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.